En'am Suresi Mekke'de nazil olmuş olup 165 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elhamdülillahi'l-lezî halak's semâvâti ve'l-ard ve ce'ale'l zulumâti ve'n-nûr <gülüyor>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 O hayır ve şer olarak ne kazanacağınızı da bilir. Böyleyken Rablerinden onlara ne zaman bir ayet geldiyse mutlaka ondan yüz çevirirler.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 ألم يروكم أهلنا من قبلهم من قبل مكناهم في الأرض مكناهم في الأرض ما لم نمكّل لكم وأرسلنا السماء عليهم ندرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم.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 قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الضحمة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا غيب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون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 قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ De ki, ben Rabbime isyan etmem halinde, ileride gelecek büyük bir günün azabından korkarım. O gün, her kim,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 tam hikmetle yapar ve her şeyden haberdardır. Kul eyyü şeyin ekber <gülüyor> şehaadeh, kulillah şehidun beyni ve ve uhiye ileyye hada'l-kur'anu bihi ve men belag. A innekum le teşhedûne emme ma'allâhi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 اَيْنَ شُرَكَاءُكُمُ الَّذ۪ينَ كُنْتُمْ Gün gelecek hepsini bir yere toplayıp sonra o müşriklere nerede Allah'ın ortağı olduğunu iddia ettiğiniz tanrılarınız diye soracağız. ثُمَّ لَمْ تَكُمْ فِتْنَةُهُمْ إِلَّا أَنَّ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 On gör ki nasıl kendilerine yalan söylediler İşte bak nasıl da kendi vicdanlarına karşı yalan söylediler. Uydurdukları o tanrılar da kendilerinden uzaklaşıp ortada görünmez oldular. Amin hum men yestemi' iley وَجَعَلنا على قلوبهم اكنة ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا وان يروا كل ايه لا يؤمنون بها حتى اذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا ان هذا الا اساطير الاولين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 hem de kendileri ondan geri dururlar. Böylece yalnız kendilerini mahvederler de farkına varmazlar. وَلَوْ تَرَا اِذْ وَقِفُوا عَلَ النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ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 Allah Teala buyuracak. Öyleyse kafirliğinizden ötürü şimdi tadın azabı. Qad khasirallezine kezzabuu bilika illah Hatta idâ câethumus sa'atü baghteten qaluu ya hasratenâ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 Dünya hayatı, bir oyun ve oyalanmadan başka bir şey değildir. Ahiret yurdu ise, fenalıklardan sakınanlar için daha hayırlıdır. Hâlâ akıllanmayacak mısınız? قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذ۪ي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ la يُكَذِّبُونَكَ وَلَاكِنَّ الظَّارِمِينَ بِآيَاتِ اللّٰهِ يَجْهَدُونَ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 اَوْسُلَّ مَنْ فِي السَّمَاءِ وَلَوْ شَاءَ لَجَمَعَهُمْ عَلَى فَلَا مِنَ الْجَاهِلِينَ Eğer onların hakkı sırt çevirmeleri sana pek ağır gelip de kendilerine bambaşka bir mucize getirmen için yer altında bir geçit veya güğe çıkacak bir merdiven arama peşinde olursan, şunu bil ki, şayet Allah dileseydi, onların hepsini elbette doğru yol üzerinde toplardı. O halde sen sakın bunu bilmeyenlerden, fevri davrananlardan olma. اِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذ۪ينَ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 Onların çoğu bunu bilmezler. O minal dabtiy fi al'd, wa la ta'iriyatiru bi jana'hi illa illa ummun amthal Ma farrtuna fi kitab min shay. Thumma ila Rabbihim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 مَنْ يَشَئِ اللّٰهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَئِ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ Ayetlerimizi yalan sayanlar, karanlıklar içinde olan bir takım sağırlar ve dilsizlerdir. Allah dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola koyar.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 Bâsûnâ tabarraûn velâkin qaset kulûbuhum ve zeyyene lehumuşşşeytânû mâ kânû yâmelûn. bari kendilerine şiddetimiz geldiği vakit yalvarsaydılar, tövbe etseydiler. Fakat heyhat, onların kalpleri kaskatı olmuş, şeytan da yapmakta oldukları masiyet ve günahları, kendilerine süslemiş,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 Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun ki böylece zulmedip duran o güruhun arkası kesildi. Qul araytum in ahd Allahu samgum wa abusarakum wa khatam ala kulubikum man ilahun gair Allahi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 Onlar hiçbir üzüntüye de maruz kalmayacaklardır. Vallazina kazzabu bi ayatina yemassuhumul azabu bima kanu Ayetlerimizi yalan sayanlar ise isyan edip yoldan çıkmalarından ötürü azaba uğratılacaklardır. Kulla aqulu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 kimin şükrettiğini kimin lütfuna daha layık olduğunu bilmez olur mu Va izaa ka alladîna yu'minûne bi âyâtinâ taqul selâmun aleykum katabe rabbukum alâ nefsihir rahme ennehu men amile minkum sûen eb cehâlete tumetâbe min aslah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 Kul deki Allah'tan başka taptığınız şeylere ibadet etmem bana yasak kılındı deki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 Allah pek iyi bilir. Ve 'inde hem fatihül la ya'lemuha illa hu. Ve ya'lemu ma ve ma illa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 ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُسَمَّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ O'dur ki, geceleyin uykuda sizi kendinizden geçirip alır, gündüzün ne işlediğinizi bilir. Mukadder olan ömür müddetiniz doluncaya kadar bu bilincinizi alıp gündüzün sizi uyandırma sürecini devam ettiren doğudur. De bu sürecin sonunda da dönüşünüz ona olacak ve o size yaptıklarınızı bir bir bildirip karşılığını verecektir. <gülüyor>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 Deki Allah kurtarır sizi ondan ve her sıkıntıdan. Fakat sonra De ki Allah kurtarır sizi ondan ve her sıkıntıdan. Fakat sonra siz yine şirke girersiniz. De ki Allah kurtarır sizi ondan ve her sıkıntıdan. Fakat sonra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 Belki onlar da inanıp küfürden ve cehennemden sakınırlar diye bir nasihatten ibarettir. وَذَرِ اللَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا د۪ينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوًا وَغَرَّتْهُمُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ اَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حليم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون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 yine ondan kabul edilmez. İşledikleri günahları yüzünden helaket sürüklenenler, mahvolanlar işte bunlardır. İnkârlarından dolayı onlara kaynar sudan bir içecek ve acı veren bir azap vardır. قُلْ أَنَدْعُ مِنْ قَبِلْنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ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 Doğrusu ben seni de, halkını da, besbelli bir sapıklık içinde görüyorum demiştir. Biz İbrahim'e, şirkin çirkinliğini gösterdiğimiz gibi, imanında yakine, kesinliğe ulaşması için, göklerin ve yerin muhteşem hükümranlığını da, Böylece gösteriyorduk. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ الْلَيْلُ رَآَ كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَقَالَ لَا أُحِبُّ Gece bastırınca İbrahim bir yıldız gördü. İddianıza göre Rabbim budur dedi. Yıldı sönünce de ben öyle sönüp batanları Tanrı diye sevmem dedi. Sonra ayı.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 Allah'a şirik koştuğunuz şeylerden beriyim. Enni Ben batıl dinlerden uzaklaşarak yüzümü gökleri ve yeri yaratan rabbül Alemine yönelttim. Ben asla sizin gibi müşrik değilim.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 Ve o her şeyi hakkıyla bilir. Ve lehu ishaqa ve Kullan ve min Ve min ve ve ve ve musa ve harun. Ve muhsinin. Biz ona...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 Ve salihin Zekeriya'yı, Yahya'yı, İsa'yı, İlyas'ı da nübüvvet erdirdik. Onların hepsi de salih, hayırlı insanlardandı. Ve İsmail İsmail'i, Elyas'a'yı, Yunus'u, Lut'u da nübüvvete erdirdik. Her birini de yaşadıkları asrın insanlarından üstün kıldık. Ve ve zürriyâtihim ve ihvânihim ilâ Onların babalarından, zürriyetlerinden, kardeşlerinden kimini de,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 قل من أنزل الفتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطي ستبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم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 وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ Kıyamet günü de Hakdânâ şöyle buyuracaktır. İşte siz,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 111. ونفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء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 وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُمُ بَن۪ينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا Böyleyken tuttular, cinleri Allah'a şerik yaptılar. Halbuki bunları da O yaratmıştır.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 Biz seni onların üzerine bekçi olarak göndermedik. Sen onların işlerini yürütmekle de görevli değilsin. Ola tesbülülladin yedgûn min donillahi, faysbülallah adwan bi'ir ilmi. Kâdâlik zeyânna lilkûl ümmetin thumma ila rabbihim mardyghum.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 ve o da yaptıklarını kendilerine bir bir bildirip karşılığını verecektir. Wa aqsimu billahi jahda eimanihim la in jaat hum ayatun inna Allah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 Ve onları taşkınlıkları içinde şaşkın şaşkın bırakırız. Bismillahirrahmanirrahim وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا اِلَّا اَنْ Biz onlara dedikleri gibi melekleri de indirseydik, ölüler diriltilip kendileriyle konuşsaydı, istedikleri her şeyi toplayıp karşılarına koysaydık, onlar ihtimali yok, Yine iman edecek değillerdi. Allah dilerse o başka. Fakat onların çoğu bunu bilmezler. Ve kârık, jâl-nâl kulli nabiin adu ve shayatin al-insi wal-jin, ila bagdil zukhru fal-qaul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 ve işledikleri suçlarını işlemeye devam etsinler diye yaparlar. Afâghir Allahı abtagi hakmoo, ve O Alâdi anzel ileykom al-kitâb mufassala, ve Alâdi ateila hum al Rabbik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 Sakın bundan şüphen olmasın. <gülüyor> Rabbinin sözü, doğruluk ve adalet bakımından tam kemalindedir. O'nun sözlerini değiştirebilecek yoktur. O hakkıyla işitir ve bilir. وَاِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ يَتَّبِعُونَ الظَّنَّ هُمْ إلا يخرصون. Eğer dünyada bulunan insanların çoğuna uyarsan, seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar sırf zanna uyarlar ve kafadan atarlar.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 فَقَدْ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ وَإِنَّ كَثِيرًا بِغَيْرِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ Kesilirken üzerlerine Allah'ın adı anılmış olan hayvanların etlerinden niçin yemeyecekmişsiniz?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 اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَسَ يُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا Günahın açığını da bırakın, gizlisini de. Çünkü günah işleyenler elbette yaptıklarının cezasını çekeceklerdir. وَلَا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 Şayet onlara uyarsanız, siz de düpedüz müşrik olur çıkarsınız. أَوَ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَنْشِي بِهِ فِي النَّاسِ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا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 وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّحْعَدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللّٰهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ Hasılı, Allah kimi doğru yola koymak isterse, onun kalbini İslam'a açar.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 وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعٌ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدْ اسْتَكْتَرْتُمْ مِنَ الْإِنسِ وَقَالَ أُولِيَاءُهُمْ مِنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعْ بَعْضُنَا بِبَعْضِهِ وَبَلَغْنَا أَجْلَنَا الَّذِي أَجْلَتْ لَنَا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 Mutlaka gelecektir. Siz bunun önüne geçemezsiniz. قُلْ يَا قَوْمِ اَعْمَلُوا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّي عَامِلُ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ men, تَكُونُ لَهُ عَاقِبَتُ الدَّارُ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ De ki, ey halkım, var gücünüzle elinizden geleni yapın.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 Allah'ın yarattığı ekinlerden ve hayvanlardan kendilerince Allah'a bir hisse ayırdılar da, kendi batıl iddialarınca şu Allah'ın dediler, şu da,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 İftiraları sebebiyle onları cezalandıracaktır. Ve diyorlar ki: Bu tür bu hayvanlar bizim erkeklerimiz için ve evlerimiz için mahrumdur. Ve siz de ölüsünüz, onlar onların eşleridir.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 iki dişinin rahimlerinde bulunan yavruları maharam kıldı. Eğer iddianızda haklıyseniz, bilgi ve belgeye dayanarak bana haber verin. <tuh>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 emellerine kavuşturmaz. Qul la ajudu fi ma a'uhiya ilayi mharra man ala illa ayyakul meyte ten aw daman mafuha aw aw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 سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى داقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا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 Kimde bir kötülükle gelirse, sadece kötülüğüne denk bir ceza görür. Ve hiç kimseye haksızlık edilmez. قُلْ اِنَّنِي هَدَانِ رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا De ki,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 قل أَعْجِيرَ اللَّهِ أَبِغِ رَبَّهُ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ أَزِرَتُهُ إِذْ زَرَ أُخْرَاهُ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ